Oh yeah. 갔을 때 Merhaba Kainat. Bugün 24 Ekim Pazartesi. Yıl 2011, ay 10, gün 297, hızır 172. 1432 Hicri Zilhicce 27, 1427 Rumi Ekim 11. Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluşu 1945. Birleşmiş Milletler Günü 66 yıl evvel 24 Ekim 1945'te. Tüm dünya devletleri arasında güvenlik ve barışın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı. Güvenlik, ekonomik, sosyal, vesayet, adalet divanı şeklinde genel sekreterliğe bağlı olarak çalışır. Türkiye, insanlık için faydalı hizmetler yolunda bulunan ve Birleşmiş Milletler'in birbiriyle kardeşçe yaşaması amacıyla çalışan Birleşmiş Milletler daimi üyeleri arasındadır. Günün sözü her şiddetin karşısında sağduyu ve sevgi vardır. Duğu Atasözü Yemek Listesi gün 297 Karışık Dolma, Zeytinyağlı Kereviz, Salata ve Meyve Büyük, Büyük Sartli, Saatli marif, marif Takvim How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail? Before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannon balls fly? Before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.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 is blowing in the wind the answer is blowing in the wind Merkez Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Açılışını yaptık işte Ömer Madra Mert, e, Mahir Ilgaz Mert Öztekin ve Arka planda da bize Destek olan Can Tombil'den Oluşan bir ekiple birliktesiniz Günaydın. Günaydın Evet Bob Dylan'dan Bir Açılış yaptık Oldukça Hüzünlü ve zorlu günlerden geçtiğimiz hem ülke hem de dünya olarak da rahatlıkla söylenebilir. Bir yandan da blowing in the wind yani sözlerin rüzgarda uçuşup gitmesi durumu varken bir yandan da dünyada kuvvetli bir barış ve özgürlük hareketi, adalet hareketi de sürüp gidiyor. Hangisinin nihai olarak ikincisinin kazanacağından hiçbir şüphemiz yok ama şimdilik... Kolay yani zorlu bir mücadelenin tam ortasında olduğumuzu da söylemekte yarar var herhalde. Öncelikle tam e, doğuda da operasyon e, bütün hızıyla devam eder. Medyanın da bütün yüklenmesiyle kanlı manşetler arasında kalmışken kazan... Yöresinde özellikle büyük bir operasyon haberleri varken dün gün ortasında Türkiye'den bir haber geldi. Van ilinde büyük bir deprem oldu. Merkez üssü Van'a bağlı Tabanlı köyü olan ve sığ deprem denilen yerin 5 kilometre altında meydana gelen bir deprem. Şu anda verilen bilgilere göre 217 kesinleşmiş resmi açıklamalara göre 217'si kesinleşmiş can kaybı var. Binlerce yaralı var. En büyük hasarında Erciş'in Erciş ilçesinde olduğu yani yaklaşık 70-75 bin nüfuslu Erciş ilçesinde çok sayıda binanın yerle bir olduğu durmadan da artçı depremlerinde gelmekte olduğu haberleri var tabi evet e, bununla ilgili olay yerinde de e, yaklaşan karla beraber ve soğuk havayla beraber e, daha fazla da yöre halkının sorunlarla karşılaşması muhtemel e, artçılardan dolayı birçoğu e, evlerine de gidemiyor vaziyette şu anda Evet Kandilli Rasa Tanesi'nden Profesör Erdik'in, Mustafa Erdik'in de e, onlar e, genel bir analiz de yapıyorlar her zaman. Şehirlerin e, nüfus ve durumlarına göre yaklaşık bin kişinin e, ölmüş olabileceği Kandilli Rasa yapılan açıklamalardan e, biriydi. Ve bunun da artabileceği aslında söyleniyordu. Böyle de bir şeyimiz de var. Netleşen bir rakam yok henüz. Başbakan oraya gitti bildiğim bildiğimiz kadarıyla. incelemelerde bulunuyor. Evet, e, bu arada merkez köylerde de bazı e, yetkililer çeşitli basın yayın organlarına konuşmuşlar bazı köylerde hasarın çok ağır olduğu söyleniyor. havanın soğukluğu nedeniyle Branda'dan yapılan çadırlarda insanlar kalıyormuş bebekler yaşlar ve hastaların zor durumda olduğu bilgileri de geliyor evet içişleri bakanı İdris Naim Şahin Erciş merkezde 117 Van merkezde de 100 civarında kişinin deprem dolayısıyla hayatını kaybettiğini bildirdi ve e, ilçe jandarma komutanlığında yapılan basın toplantısında e, çalışmalar. Öncelikle yıkılan binaların tespiti, o, o binalardaki insanların tespiti ve kurtarılması. Daha sonra da bütün enkazın kontrollü bir şekilde kaldırılmasını takip ediyor demiş. Erciş'te yaklaşık 80 çok katlı bina çökmüş vaziyette bu binalardan da. Kırkında hala canlı ya da vefat etmiş insanlar bulunmakta diyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyormuş. Özellikle canlı bulunduğu tespit edilen binalarda kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyormuş. Belki bu noktada kurtarma ile ilgili de biraz e, bilgi verebiliriz. Türkiye'ye birçok e, ülkeden yardım. Talep etmedi aslında etti mi? Bildiğim kadarıyla etmedi. Etmedi evet. Ama öneri olarak gelmiş. <gülüyor> E, aralarında Birleşik Krallık, İngiltere, Azerbaycan, İran ve hatta İsrail e, bulunuyor bu ülkelerin. E, zaten niye hatta İsrail? Hani siyasi o, olarak ilişkiler evet. kötü ya son dönemde. E, ama bu tamamen ondan bağımsız bir şey her zaman. Kesinlikle öyle, öyle ama e, öyle e, bunu hatırlatmak gerekir evet. diye düşünüyorum. Evet. E, ve de. Hatta Azerbaycan ve İran'dan gelen ekipler şimdiden yardım çalışmalarına doğrudan katılıyormuş. Evet. Dün akşam saatlerinde de e, e, önce e, arama çalışmaları devam ettikçe e, can kaybının Erciş'te artma olasılığı var demiş Şahin, İçişleri Bakanı. Ama korkulacak bir öngörüde bulunacağınız rakam olmayacaktır diye çok da anlamlı olmayan e pek de anlamlı olmayan bir açıklama gerçekten bir açıklama. yani, yani nedir korkulacak, korkulacak rakam evet gerçekten nedir e, o da ayrı bir muamma bu noktada evet Van merkezdeyse bu rakamın artmayacağını tahmin ediyoruz çünkü orada tespitlerimize göre kurtarma çalışmalarında sona doğru yaklaşmış durumdayız diyor ama tabi çok sayıda enkazın altından sesler ve canlı olduğunu gösteren belirtiler geldiğini de belirtmek lazım. Yani enkaz altında e, yüzlerce kişinin bulunduğundan bahsediyor çeşitli e, gazetelerde. Ve, e, Erdoğan'da depremden alınması gereken dersleri hem milletin hem de devletin çıkarması gerektiğini de ifade etmiş Şahin. Bunun da ne kadar anlamlı bir söz olduğunu tekrar tartışmamız gerekir herhalde. Yani depreme çok yabancı bir coğrafyada bulunmuyoruz. Sık sık da depremle karşılaşıyoruz. 2-3 senede bir benim bildiğim kadarıyla can kayıplı bir deprem oluyor, değil mi? Evet. Hele bu şeyde o bölgede ise du Fay hatları bunu belki de açık radyoda kaç defa uzmanlarla da Konuştuk altın saatler programında kim bilir kaç defa ele alınmıştır bilmiyorum ama bunların aktif fay hattı olduğu konusunda herhangi bir kimsenin en ufak bir tereddütü yok. Ta 1939'daki Erzincan'dan başlayarak işte Varto'da, Lice'de, 1976'da Çaldıran'da aynı bölgede aynı büyüklükte aşağı yukarı Aşağı yukarı değil, aynı büyüklükte 7-10'da 2 olduğu tespit edilen bir depremde 3800'den fazla insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Ee, ve yani bu bölge hep aynı sahne diye verilmiş mesela bir gazetede taraf gazetesinde hep aynı sahne ediyor. Hakikaten de devletin ihmalkarlığının bedelini bu depremlerde yitirdi. On binlerce canlı ödeyen Türkiye dün Van'da yine aynı acı, yine aynı aczi yaşadı demiş. Dün akşam saatlerinde de Başbakan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan da kentte bir basın toplantısı düzenlemiş. Özellikle Erciş'te büyük yıkımın yaşandığı Ercis'te enkaz altında kalanlara o da dikkat çekmiş ve e, özellikle de köylerle iletişim kurulmasında büyük bir problem olduğu yıkımın da oradaki köylerdeki yıkımın da büyük olduğu da dile getiriliyor yani Erdoğan'ın bu sözleri de diyor MTV MSNBC'den okuyorum bunu da ölü sayısının artacağı yönündeki endişeleri artırır nitelikteydi diyor akşam saatlerinde Van'a gitmiş Erciş'te incelemelerde bulunmuş Başbakan Erdoğan Van'a Van dönüp Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde de yetkililerden bilgi almış amaç özellikle Erciş'te enkaz altında kalanlara ulaşabilmek kaç kişi olduğunu bilmiyoruz köylerde de kerpiç evler tamamen yıkılmış durumda diye konuşmuş şu andaki enkaz kaldırma çalışmaları gerek Van gerek merkezde gerekse Erciş'te zor şartlar altında devam ediyor. En önemli sıkıntı ağırlıklı olarak köylerde oldu. Zira köylerdeki kerpiç evlerin hemen tamamına yakını yıkık diyebiliriz. Ama e, Taraf gazetesinde de mesela bununla ilgili bir haber var. Depremin merkez üssü Tabanlı köyünde kerpiç evler yıkılmasına rağmen ölen ya da yaralanan olmadığı haberi var. E, tabanlı muhtarı Fikri Yuka bayram temizliği telaşıyla herkesin dışarıda olduğunu kapıların önünde halılar örtüler yıkanıyor olduğunu bu nedenle kimsenin evde olmadığını herkes üstünde böyle bir belki ufak mucize olarak değerlendirilebilecek gelişme yaşandığını da söyleyelim. Evet, öte yandan da tabii Türkiye'den hiç de şaşırtıcı bulmadığımız tam tersine tamamen aşina olduğumuz şeyler de var. Ya, tamamen böyle sandviç tabir edilen şekilde ki şeylerin bütün kolonları, binaların yıkılması he. Evet. Kolonların kopup ezilmesi sonunda e, birdenbire bütün katlar arasında mesafe filan kalmıyor ve tam bir sandviç kat kat e, gerçekleşen bir sandviç olarak e, görülüyor ve üstelik de kolonların içinden sarkan ya da dışarı doğru kaymış olan kolonlara da bakıldığı zaman onların içinde ciddi bir demir kullanılmamış olduğunu görmek özellikle bir biz biraz daha alışkın olduğumuzu da kabul edelim. Neyi? Bu radyoda yani epey 1999'dan beri bu deprem meseleleriyle, görüntüleriyle ve çeşitli boyutlarıyla bir çeşit aşina olduk. İşte o tarihten beri de hiç durmaksızın devam eden 6 programımız, saatler var. programımız da var. Ama yani bunun önü alınamıyor anlaşılan. Yani bina blokunu, bloklarını sağlam yapma şeyi engellenemiyor. Büyük bir her zaman oradan bir kaçamak, yolsuzluk mu diyeyim? Bir de şu var, yani bazıda eski binalar var. Ee, eski binalarda da İstanbul'daki e, bu 99 sonrası yapılan çalışmalarda çok ciddi güçlendirme çalışmaları yürütülmesi gerektiği gibi... E, ...çeşitli defaatle bazı yerlerde ben dile getirildiğini, raporlar açıklandığını vesaire hatırlıyorum. Siz daha da iyi hatırlarsınız. E, Sonrasında mı yapılan bir şey oldu mu bir plan bir şey? İstanbul'da tabii yani onu gören her e daha etraflıca konuşma fırsatı da bulursa herhalde. İstanbul'da özellikle belli ölçüde e, bu konuda girişimler ve e, tedbirler alındığı da söylenebiliyor ama özellikle doğuda herhangi bir şey yer yapılmamış olduğu ...bayağı net olarak karşımıza Ama çıkıyor. Ama her seferinde dersler, gerekli dersler alınacak mesajı veriliyor. Tabii. Bu derslerden kasıt nedir meselesine? İçişleri işte Bakanı da verdiği gibi... ...Başbakan da söylemiş. Daha önce olduğu gibi bunun altından da kalkacağız. Elimizden gelen bütün tedbirleri aldık ve alıyoruz. Yani artık şey var. E, hani e, Ben şunu düşünüyorum şahsen. Hani çabuk bir inşaat süreciyle... Yeni evler, konutlar yapılabilir vesaire bu gibi bir şey söz konusu olabilir ama daha sonra gelecek depremlere hazırlık e, mahiyetine ne yapıldığı da sanıyorum biraz önemli artık bu noktada. Şimdi bunları tabii daha sonra herhalde Belki konuşmak, konuşmak, lazım, konuşmak evet. lazım. Yani bundan sonra çok herhalde geniş çaplı şeyler de gelecektir. Mesela daha henüz net. Kur, arama kurtarma çalışmaları altın saatler hatta altın günler diye tabir edilen çok acil durumda. O konuda arama ve kurtarma açısından oldukça e, mesafe kat edilmiş olduğunu da görmek mümkün. Kesinlikle. 1999'dan bu yana. E, özellikle de e, radyo ve televizyon yayınlarını daha çok televizyon yayınlarına şöyle bir bakma fırsatı bulduğu zaman insan... Görüyor ki ulaşımın oraya e, ve gerek haberlerin veriliş tarzı olarak paniğe ve kafa karışıklığına fazla yer vermeden nispeten organize bir şekilde e, verilebildiğini görebiliyoruz. Ulaşım da daha kolaylıkla mümkün oluyor. Evet, bir ara kısa süreli olsa Van'da havaalanının hasar gördüğü için ulaşımda, hava ulaşımında bazı sıkıntılar yaşandığı bilgisi geldi ama daha sonra bunlarla ilgili de düzeltmeler yapıldı. Bir sorun olmadığı mesajı verildi. Geçici olarak başka havaalanlarına yönlendirilen uçuşlar vardı sadece. O konuda çok daha organize bir tepki olduğu ortada. Umalım ki. Ama öte yandan mesela bunların deprem sigortası, zorunlu deprem, deprem sigortası ne kadar geçerli olarak yaptırılmış ya da müteahhitlerle özellikle yerel yönetimlerin tabii denetiminde ve ruhsatıyla, izniyle falan yapılıyor ya bu işler. Evet. Yerel yönetimlerin ne ölçüde göz yumduğu, Hangi kriterlere şu, göre? Hangi kriterleri ne kadar gerçekten uyguladığı ya da ne kadarına çiğnenmesine göz yumduğu meseleleri uzun vadede ortaya çıkacaktır. Ama tabii ki gene de herhalde kimseyi bodoslamasını Girişip suçlamadan önce genel bir, bir yorumcu Şu, şey diyordu toplumsal e, kolektif bir suç ve durumu da var. Çünkü herkes biraz daha ucuza yaptırmak için de... Evet yani burada hani e, o suçu da belli bir e, şeye, yere, spesifik yere odaklamak her zaman çok mümkün olmuyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi kolektif olarak göz yumulan bazı e, kısa yollar toplumsal e, şeyi de hareket etme şeklimizde yerleşmiş durumda. Evet, yani e, NTV'de sordular hatta e, Haluk Beydi yanılmıyorsam bu konular üzerinde uzmanlı olan bir Ankara'dan katılan bir konuk vardı. E, i̇şte yerel yönetimlerin özellikle birinci derecede sorumlu olduğu söylenebilir mi diye NTV'den sorduları zaman NTV'den. Şey dedi yani e, elbette ama bir ikinci seçimi e, tamamen harfiyen uygulaması halinde kriterleri bir ikinci seçimi kazanamaması ihtimali yüksektir dedi. Çünkü genel yönetimlerin e, çünkü maliyet yaratacak Evet, çok yüksek olmadığı halde burada bir zihniyetle ilgili baştan belki de temel sorunun yani sorunun odak noktasının ana noktasının belki de bir zihniyetle ilgili olduğunu da düşünebiliriz yani çünkü atla deve olmayan karşılanamayacak maliyetler değil işte içine konacak demir çubuğun putreli neyse adı ee, milimetresinde yapılacak tasarruf tırnak içindeki tasarruf aslında o riskle kıyaslandığında bile değil, mutlak anlamda bile fazla yüksek bir maliyet olmadığı ama bunun gene de nereden ne kadar kurtarılırsa kardır mantığıyla hareket edildiği gibi bir anlayış olduğu ee, da göze çarpıyor biraz böyle çok genel geçer laflar oldu bunlar ama benim çıkarttığım bu konuşmadan o, o idi. Neyse bütün bunların e, hesaplanması daha e, gelecek dönemde. Belki şu anda da zaten zamanı yapılacak da. Yapılacak zamanı da değil. E, bu arada şey, Azerbaycan ilk... E, ...tepki veren ülkelerden bir tanesi olmuş. İki uçak malzeme ve 140 kişilik bir arama kurtarma timi... ...dün itibariyle Van Havaalanı'na inmiş ve hemen arama çalışmalarına katılmış. Bu gibi başka haberler de var başka ülkelerden. Ee, ee, bu arada ilginç bir şeye de ben rastladım şu anda bakarken... ...Vatan Gazetesi'nde İsrail'in yardım talebi reddedildi diyor. Şimdi o zaman yani bu konuda da diyecek bir şey... Fazla ben bulamıyorum. Yardım talebi neden reddedilir ki böyle Bunun bir... Bunun inşallah doğru olmadığını umuyorum bu haberin. Bunun kadar e, absürt bir yaklaşım olamaz diye düşünüyor insan. Çünkü deprem için ilk yardım teklifi. Hayır ihtiyacınız yani... vardır veya yoktur yardıma. Eğer varsa herkesin ihtiyacınız vardır yardıma. Yoksa da hiç kimseden yoktur. yani Bazı ülkelerden gelen yardım talebini kabul edip bazı ülkelerden geleni kabul etmemekte. Bilmiyorum biraz. Yani haberi... E, ba, aynen okuyorum. E, birinci sayfadan Vatan Gazetesi şöyle vermiş. İsrail'in yardım talebi reddedildi. Deprem için ilk yardım teklifi İsrail'den geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres Gül'ü aradı. Ancak Türkiye yardım teklifini reddetti. Gerekçe verilmiş mi? İlk yardım teklifi değil mi bu gelen? Evet ilk. ha e, ardından Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, İngiltere ve NATO da yardım teklif etti. Kabul edip edilmediği konusunda bir bilgi yok. Son cümle, Azerbaycan iki uçak ve 140 kişilik ekip gönderdi. Oradan kabul edilmiş veya hiç teklif edilmeden mi yollanmış acaba? İşte onlar anlaşılmıyor. E, bu arada bir uyarı varmış biz. E... Televizyon kanalı CNN, Uluslararası CNN televizyon kanalından Van Gölü'nün de suların deprem dolayısıyla ve takip edebilecek deprem dolayısıyla yer değiştirilebileceği, bazı su taşkınları baskınları yaşanabileceği kaygısı da varmış. Belki bunu da hatırlatabiliriz. Bir de bilgi olarak şimdi geliyor. E, tamamı reddedilmiş Türkiye'nin bu şartlarda. ...ihtiyacı olmadığına. O zaman Azerbaycan evet. teklif etmemiş. Azerbaycan direkt yollamış. Yollamış olmadan yollamış. yollamış. O, o sonucu çıkıyor. Zaten e, sadece İsrail. O da olabilir tabii. İsrail'in yardımının reddedilmesi gibi bir saçmalığı herhalde yapmamıştır diye düşünüyoruz. Hiçbir devletin yapılmaz yap zaten yapılmaz böyle bir şey. O yüzden inanmakta. O zaman da bu bu haberi veren. Vatanın Orada bir cımbızlama operasyonu söz konusu boynuna, Ama bu da şaşırtıcı değil Çünkü genel olarak yani Herhangi bir gazete olabilirdi Bu vatanın adını veriyoruz ama e, Türkiye'deki Ve de dünyadaki Pek çok gazetede Bu haberler haber... daha ilginç nasıl verilir e, Anlayışının bir sonucu olarak Böyle e, Farklı bir izlenim yaratıyor Sanki bu şekilde cımbızlanıp öne çıkartılması Evet, bu konuda bize bilgi desteği veren Melis ile de çok teşekkür ederiz. Daha net ve gerçeklerle ilgili konuşabilmemize yardımcı oldu o da. Bir e, haber daha var. Bununla ilgili farklı, daha doğrusu bir olay daha var. Bununla ilgili farklı haberler var. E, Van'da İskele Mahallesi'nde bulunan ve bin kadar adli hükümlü ve tutuklunun kaldığı Van M tipi kapalı de hasar oluşmuş. Arka taraftaki duvarı saat e, 13.41'de yaşanan depremde yıkılmış. Cezaevindeki mahkumlardan da 150 kadarı buradan firar etti şeklinde veriliyor haber örneğin Milliyet gazetesinde. Yine Milliyet'te ve NTV MSNBC e, internet sitesinde kaçan mahkumlardan 50 kadarının depremde paniğe kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine döndüğü. Geniş güvenlik önemi alınan cezaevinde kaçak mahkumların kesin sayısının belirlenmesi için... ...akşam saatlerinde sayım başlatıldığı gibi bir haber var ama mesela Yeni Şafak gazetesinde de aynı haberde. Bu da gene absürt tiyatrosunun parçası olmaya başladı yani. En yüksek maksimum güvenlikli cezaevinin duvarı yıkılıyor ki Van'da önemli bir şey yapılmamış. Demek ki orada da bir inşaat problemi olabilir diye düşünüyorum. Yani kamu binası. Kamu ee, binası. Hani öyle bu toplumsal yaklaşımımız falan demeden önce belki... Kamu binalarının durumuna bakmak lazım öncesinde. Ee, neyse Yeni Şafak gazetesinde cezaevinden firar eden mahkum sayısı 160 olarak verilmiş. Ailelerini ziyaret eden mahkumların büyük çoğunluğu gece saatlerinde yeniden teslim oldu deniliyor. Sayı verilmemiş ama büyük çoğunluğu. E, farklı farklı o, şeyler. O deniliyor. Daha devlet otoritesine daha saygılı bir toplum anlayışı içinde yapılmış bir haber olsa gerek Yeni Şafak'ınki. İşte ailelerine bize dedi, biz iyiyiz anneciğim gibi elini öpeyim gel. Ya dön, ben öyle algılamadım. Ee, öyle de tabii okunabilir ama ben okuduğum şuydu. Hani mesela bir mahkum olsam, deprem olsa yaşadığım şehirde cezaevinden çıkıp ailemin durumunu görmek için bir fırsatım olsa gider bakarım. Elbette. Ee, sonrasında da cezamın artacağını düşünerek geri dönebilirim. Veyahut cezadan tamamen kurtulacağımı düşünerek başka şeyler yapabilirim bilmiyorum. O ayrı bir mesele ama hani ben o haberi o şekilde okumadım en azından yeni şafaktakin. E başka yerlerdeki haberlerde de 150 firar eden 150 mahkumun 50'si paniye kapılıp kaçtıklarını söyleyerek cezaevine geri döndü diyor. Antv mesela haberinde gerisi dönmemiş. Burada da öyle anlaşılıyor. O panik halde devam. Ediyor olabilir o mahkumlar arasında. Son derece normaldir. İçinde kaldığınız cezaevi yıkılıyorsa yarısı yani bir evet. duvarı yıkılıyorsa oraya dönmek istemeyebilirsiniz. Evet, bundan sonraki bir depremden oradan hiç çıkamayacağınızı düşünebilirsiniz. Tahliyenize birkaç gün kala da yok olup gidebileceğinizi düşünebilirsiniz. O da normaldir. Onun için işte birazcık da absürt tiyatrosundan dem vurmak istedim. Evet. Yani sıkışık bir durumdayız. Bir yandan da operasyon haberleri vardı. Tamamen kalktı. Şimdi daha dursun. Operasyon demeyelim bence onlara. Yani genel basında operasyon diye geçiyor da operasyon bana göre tıbbi falan bir e, anlamı var. Öyle bir şey çağrıştırıyor. Bildiğiniz e, savaş bunun savaş adı. Savaş durumu evet. Evet onlara sterilize da... Sterilize etmeyelim yani o gibi kelimeleri kullanarak bence... Onlara da e, devam eder. Şimdi bir ara verelim. Saat 8.30 oldu. Açık Gazete 99 depremleri Marmara'nın altındaki kabuğu yükledi. 240 senede birikmesi gereken enerji ve stres 55 saniyede Marmara'nın tabanına yüklendi. İşte ne kadar dayanır? Dayansa dayansa, en son ana kadar dayansa, 2029'a kadar bu iş biter. Türkiye'yi yönetenlerin deprem konusunda herhangi bir şey yapmaya niyetlerinin olmadığını artık ben kesinlikle inandım ve bu defteri kapattım. Açık Radyo. Reklamlar. Caz'ın şövalyeleri Şivas Jazz Nice kapsamında Nardis Caz Club'da sahneye çıkıyor. Caz severler 28-29 Ekim Roberto Gambarini, 15-16 Kasım Didi Bridgewater, Billy Holiday Project, 24-25 Kasım Christian McBride ile buluşuyor. Biletler Nardis Caz Club kişilerinde. Uluslararası medya takip networklerinin Türkiye'deki temsilcisi Ajans Press, 57 yıllık tecrübe, ulaştığı yüksek teknoloji ve hizmet anlayışıyla globalleşen dünyamızdaki sektörel gelişmeleri Türkiye'ye getirmektedir. Medya takibinde sınır tanımayan Ajans Press, yurt içi ve yurt dışındaki bölgesel temsilcilikleriyle yerel medyaya da fokuslanıp bir ilke imza atmıştır. Ajans Press, 21. yüzyıl vizyonu dünyaya açılan geniş hizmet anlayışıyla her zaman her yerde yanı başınızda. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Ben Özel Sizin Okulu 6B sınıfı öğrencisi Canvoro Tanzer. 4x8 Çocuk Edebiyatı serisi sihirli kalemlerden öğrendim ki... ...Nazım Hikmet, Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıymış... Ben farkındayım. Kuşların şarkı söylediği ağaç Nazım Hikmet'in ağacı. Reklamlar. Esintiler. Akbank'ın katkılarıyla caz. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Her salı akşamı saat 22'de Açık Radyo'da. Reklamlar bitti. Söz uçar Açık radyo Açık gazete To everything Turn, turn, turn There is a season Turn, turn, turn And a time To every purpose Under heaven A time to be born A time to die A time to plant A time to reap A time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep, to everything, turn, turn, turn, there is a season, turn, turn, turn, and a time to every purpose under heaven. A time to build up, a time to break down, a time to dance, a time to mourn.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 a time to gain a time to lose a time to rend a time to sow a time of love a time of hate a time of peace i swear it's not too late to everything turn turn turn there is a season turn turn turn and a time to every purpose Under heaven canlı bir kayıt dinledik turn turn turn o da savaş ve bilimum adaletsizlikler karşısında sesini çıkaran en önemli aktivistlerin efsanevi folk şarkıcısı Pete Seeger'a kulak vermiş olduk. Belki bir süre sonra da Pete Seeger'ın 92 yaşında Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal et sırasında Martin Luther King'i 68'de, 60 hatta daha bile erken destek verdiği şarkıyı bir kez de Wall Street'çiler için, işgalciler için, isyancılar için söylediğini duymak 40 seneden sonra farklı bayağı insanı etkiliyor. Gerçek anlamda ölümsüz kişiliklerde ee, bir tanesi Pete Seeger zaten. Yani 100 yaşına yaklaştı değil 92 mi? 92 şu anda. Yani yaşından 90'sını... bağımsız gerçi bu benim söylediğim bir şey ama. Hani evet bütün ömrünü. O yaşın enerjisi e, o yaştaki enerjisi de e, hafızalı almıyor hakikaten. Evet sesi çıkmıyor ama gene gidip kitlelerle birlikte katılımcı bir şekilde zaten bütün ömrünce yaptığı şeyi yapıyor kitlelerin yani kendi başlıyor söylemeye sonra da onları söyletiyor. Katılım, yani hayatta en çok öncelik verdiği, en büyük değer verdiği şey birlikte, kolektif yapılması işlerin ve tam da o işte insan megafonu var, ya, insan mikrofonu denen sistem. Yani birisi bir şey söylüyor, Pete Seeger de orada bir şey söylüyor. Arkasından herkes onu e, en yakın çevresindekiler tekrarlıyorlar ve dalga dalga yayılıyor. Aslında da belki hazır fırsatını bulmuşken. Girelim mi diyorsunuz o sesi de? O sesi de girelim. Yani hafta sonunda. Tamam. Sonra Türkiye'ye döneriz. Gündemi yoğun Türkiye'nin ama. Folk olsun. şarkıcılarının ve aktivistlerin şahı. Aynı zamanda çevrecilerin de şahı. Hudson Nehri'ni de şey yapmak için temizleme ölmekten kurtarmak için büyük bir mücadele vermiş. O zaman o. kısaca şeyden bahsedelim. Tüm dünyadaki Occupy hareketlerinden, evet. işgal et, e, hareketlerinden kısaca e, bahsedelim. E, Wall Street'teki işgal hareketi devam ediyor. Bir e, şey var, bir alanda kurulan bir kutsal alan varmış bu arada. Dini vecibeleriyle ilgili insanların e, ayakkabıyla girilmiyormuş ama her, her dini, her imanı yanınızda getirebiliyormuşsunuz. Öyle bir özelliği var bunun da. E, bir müzeleri işgal et adıyla sanat dünyasına yayılan bir şekli var bu işgal et hareketinin. Sanat ile ticaretin içi geçtiğini, sanat dünyasının züppe olduğunu öne sürerek kültürel eğitim mabetleri olarak adlandırdıkları müzeleri protesto etmiş. Bazıları fahiş bilet fiyatlarını eleştirmişler. Öyle bir hareket var. Ee, Chicago'dan pazar günü Grand Park denilen yerde ee, çadırları kaldırmak istenmiş göstericilerin. 130'u tutuklanmış. Buna karşı çıkınca. Sidney'deki Avustralya'daki Australia, harekette evet. 40 kişi sanıyorum gözaltına alınmış. Londra'da da bir haftayı geride bırakmış. Orada da yetkililer bunları nasıl kaldıracağız tartışmasına girmiş durumdalarmış. Yetkilileri tabii kolluk kuvvetleri falan diye belki daha detaylandırmak lazım. Evet çünkü orada da St. Paul's Cathedral işte yani turistik de bir merkez olan dünyanın dört tarafından ziyarete gelenlerin. Şimdi turist, turisti azaltır diye korkuyorlar. Çünkü bence son derece başka daha da turistik bir şey var. Ee, küçük küçük çadırlar var orada alanın önünde zaten e, kilisede onları kovmayı reddetti. Polisle işbirliği de yapmamıştı. Hatta bırakın kalsınlar demişti. Şimdi bir haftayı geride bıraktı. Occupy London hareketi, Londra'yı işgal hareketi Evet ve cuma gecesi de Occupy Wall Street protestoları bir avuç insanla başladıktan sonra hiçbir medyada sesse dâ olmadan gelişti. Natizane Açık Radyo'da kıkır Açık Radyo'da takip etmeye çalıştık. Başından ilk gününden beri yazılar yazdık, sesler dinlettik ve sonunda şimdi bayağı ciddi bir hareket olarak yerleştiği görülüyor. Bundan sonra ancak katılımı nasıl artırabilecekleri gibi sorunlarla meşgul olacaklar. 92 yaşındaki Pete Seeger iki koltuk değneğiyle yürümüş. Başında kırmızı bir takke var. Ve son derece dinç, coşkulu ve neşeli görülüyor. 1960'larda da insan hakları, uluslararası silahsızlanma ve çevre konusunda acayip sesini duyuruyordu. Şimdi 600 kişilik bir kalabalık halinde, 40 yıl sonra Martin Luther King'e destek vermesinden. Ben de bu arada yaşım da ortaya çıktığı için fevkalade rahatsızım ama ben onu da hatırlıyorum. P.C. görün. Martin Luther King'e destek verdiği günleri de maalesef hatırlıyorum. 40 sene önceydi. Maalesef hatırlamıyorum. Kendim için maalesef dedim. Yaş açısından yoksa. Ya ben de hatırlamak isterdim doğrudan. Çok hatırlamaktan büyük bir keyif de duyduğumu söyleyebilirim ve. E, e, be, İşimi kaybettim, lost my job, found an occupation başlıklı da şeyler taşıyorlarmış. Orada güzel Bank bir kartlar. Kelime, kelime oyunu, oyunu occupation e, meslek anlamına, da anlamına geliyor. geliyor. işgal Ama, anlamına da geliyor. O yüzden işte işimi kaybettim, bir meslek buldum veya bir e, işgal buldum şeklinde güzel bir kelime oyunu yapılmış. İstersen sesi... Evet. Dinleyebiliyorsak şimdi kulak verelim sonra da Türkiye'ye dönüyoruz arkasından. Evet. Evet New York şehrinden Columbus alanı Columbus Circle ve 600 kişilik bir grup olarak yanında da Pete Seeger'ın Arlo Guthrie, Tom Chapin, bluescu Guy Davis ve besteci David de yer alıyorlar. Kendi torunu da var. da var. Ve bu arada da galiba we shall overcome ı. bu ilk defa burada duymuş olduğumu da şimdi hatırladım ben. Martin Luther King e ses vermek için bunu söylemişti bu şarkıyı. Hareket de yeniden başlıyor. Asıl şimdi başlıyor olabilir diye de bir yorum yapmış bu Politicology diye aldığımız bir sitede. Evet, eee Vişel Urkam demişken Türkiye'de isterseniz dönelim. dönelim evet Türkiye'de korkunç bir şiddet sarmalı içinde tekrar devam ediyoruz yani depremle sıkışmadan öbür taraftan da sıkıştırılmadan önce o şiddetin içinde sıkışmaktaydık şimdi tam Batılların dediği gibi bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışmış vaziyetteyiz aslında yani onun için soluklanmak üzere Occupy Wall Street'e bir kulak verelim dedim. Ya hayır insanın <gülüyor> ara sıra umuda da ihtiyacı oluyor. <gülüyor> Ondan dolayı önemli. E, 49 PKK'nın öldüğü, genelkurmayın başlattığı bu tırnak için operasyon veya artık ne diyeceksek buna. E, geçen hafta 24 askerden sonra bu defa da 49 PKK'lı. Ee, Çukurca bölgesinde sürülen operasyonda 20 Ekim'de saat 23 sırasında tespit edildiği söyleniyor. 10-15 kişilik PKK'lı grubun ee, Kazan Vadisi'nde aynı zamanda 35 kişilik bir grupmuş. Bunlara topçu ve müteakiben e, hava kuvvetleri uçaklarıyla ateş açıldığı belirtilmiş. Ve insansız hava araçlarının ilk tespitine göre 49 PKK'lının... E, bunu da ben anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Etkisiz hale getirildiği söyleniyor herhalde. Öldürüldü demek istiyor. Öldürüldü demek isteniyor. Evet yani genel kurmayın açıklamasına göre sıcak takip var. Kazan Vadisi'nde iki ayrı PKK grubuna yönelik topçu ve hava saldırısı düzenlenmiş. Toplam 49 örgüt mensubu öldürülmüş. TRT mesela bunun 100 falan diye veriyor ama başka bir yerde. Yok Radikal Gazetesi TRT'nin verdiği bilgiye göre diye haber yapmış ama... Ben yani o rakama başka bir yerde rastlayamadım. Yani sonuç olarak iki günde toplam 49 terörist etkisiz hale getirildi diye bir bilgi veriliyor. Bu tabi analar ağlıyor diye vermiş bunu. Taraf, taraf gazetesi. gazetesi? Bir tek taraf gazetesi zaten görebildiğim kadarıyla belli başlı gazeteler arasında. Bunu böyle veren 49 PKK analar ağlıyor, 49 PKKlı öldürüldü diye veriyor. Evet. Diğer gazetelerin veriliş tarzına da şöyle bakabiliriz: Hain kaçacak delik arıyor, Çukurga, çukurca katilleri kazan kıskacında, bilgi havadan, darbe karadan, cellatın peşindeler, tepe'nin hesabı vadide görüldü. İşte bu Mahmedim. Aslanlar 50 hain inlerinde vuruldu. Misliyle yanıt yakından kumanda kazandan çıkış yok. Belli başlı gazetelerin Evet, yeni kurmayı böylesine başkanlığından bir başka açıklama daha var. Ee, bu da 23 Ekim tarihinde saat 8'de yapılan bir açıklama. Ee, yine Çukurca bölgesinde dört kişilik bir grup ile karşılaşıldığı çıkan çatışmada bu dört PKK'nın silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği söyleniyor ele geçirmek. Çatışmada da bir TSK personelinin öldüğü yine bu açıklamada verilen bilgiler arasında ama e, medyada genel olarak bir skor tutma eğiliminin ağır bastığını. Tamamen intikam, evet. kan kan, intikam. Ve skor ve, ve bitti gibi artık sonuç olarak sürekli işin bitirileceği bitmeden dönmenin olmayacağı Bitmekten söyleniyor. Bitmekten kasıt ne olduğu söylenmiyor onu Son PKK'lıya kadar hepsinin öldürülmesi anladığım kadarıyla Evet. öyle bir şeyin mümkün olmadığını sanıyorum eski ve hala görevindeki çeşitli subaylarca da dile getirilmişti değil mi? Evet, şimdi bir de... Aslında ama maalesef böyle anlarda bunlar unutuluyor ve tekrar bir... işte bu jingoizm, savaş çığırtkanlığı... Korkunç bir militarizmin ve yani hakikaten... Bu da maalesef... kan damlatan bir medyayla karşı karşı televizyonlar da buna dahil. Tamam. Aynı zamanda da bu, bu çok ciddi bir e, toplumda... E sıkıntı yaratan bir durum. Çünkü bu şekilde hiçbir şeyin sonlanması, şiddetin sonlanması mümkün olmadığı için sürekli bir şiddet sarmalına, giderek büyüyen bir şiddet sarmalına ancak böyle giriliyor. Ee, i̇şte bunların sonunda daha sonra tarihçiler dönüp istenmeyen olaylar falan diye bakabiliyor. Evet ama maalesef bu hakikaten tekerür vaziyeti gibi Görünüyor. Şimdi bir açıklamada PKK'nın üst düzey yöneticileri Rüstem Cudi kod adlı Rüstem Osman, Çiçek Botan kod adlı Gühar Çekirge ve Alişer Koçgiri kod adlı Yücel Halis'in de 10 Ekim'de düzenlenen bir hava harekatı sırasında nokta atışıyla öldürüldüğü açıklanmış ve PKK'lı e, ayrıca da başka da PKK militanları da öldürüldü. E, Orada gel, ölmüş ve PKK'lı yöneticilerin o sırada toplantı halinde olduğu belirtiliyormuş. Ve yapılan açıklamada bunun e, intikamını almak için baskını yaptık diyorlar işte. Yani tıpkı şey gibi. Şimdi... İki tarafta da kendi faaliyetlerine bir meşruiyet kazandırma çabası da var. Şimdi bu 49 PKK'nın öldürülmesi onun şeyin intikamıydı. Yani intikam almak için vuran Çukuro, Çukurca ve Yüksek ovayı eş zamanlı 8 saldırıyla vuran PKK'nın bu 24 kişinin ölümüyle, şehit olmasıyla sonuçlanan Duruma karşılık intikam operasyonu Cumhurbaşkanı Gül'ün de Net olarak söylediği gibi Misliyle alınır Bunun intikamı dedikten sonra Onun intikamı da zaten gelmiş işte 49 PKK'lı Öldürüldü haberiyle beraber Şimdi bunun intikamını Almak için öbür taraftan bir şey Gelecek mi diye bakıyoruz Yani Osman Baydemir bir açıklama yapmıştı Diyarbakır Belediye Başkanı. Çok kısa ve çok etkileyici bir konuşma yaptı dün diyordu Ahmet Altan. Cumartesi günkü taraf gazetesinde 21. yüzyılda kurşun sıkmak haramdır dedi. Ve Altan'ın söylediğine göre de nihayet yaşadığımız çağı hatırlayan ve hatırlatan bir siyaset çıktı. Bu yüzyılda artık sorunlar kurşunlarla çözülmüyor. Türkiye'de çözümü kurşunda aramakta kararlı olan Kürtler de Türkler de hüsrana uğrayacak diyor. Ve buna karşı işte Osman Baydemir'in 21. yüzyılda kurşun atmak haramdır. Batıya 24 cenaze gitti şimdi Doğu'ya da 24 cenaze gidecek demesinin üzerinden daha 24 saat bile geçmeden açıklama geliyor 49 PKK'lı öldürülüyor. Şimdi zaten şöyle bir sorun var hani o cenazeler batıya doğuya falan şeklinde öyle bir eşit paylaşım olmuyor. O, o asker veya başka bir şekilde çeşitli yerlere gidebiliyor o cenazeler. Öyle bir hani zaten öyle bir ayrım olduğunu net bir ayrım olduğunu düşünmek de biraz tehlikeli. Evet ama öyle öyle okumamak lazım bence yani onu kastetmiyor şüphesiz. Yo, anlıyorum de, ben neyi de. kastettiğini ama hani onu o şekilde e, değerlendirebiliyoruz. Yani sonuç olarak Yapmayalım. 49 PKK'lı öldürülmüş, Çukurca'daki karakolda öldürülen askerlerle birlikte 48 saatte bu ülke 73 çocuğunu kaybetmiş oldu diyor Ahmet Altan'da. Arada da PKK'nın 7'de üst düzey yöneticisi vurulmuş. Böyle bir manzara var hakikaten. Oksijensizlikten terörün... Propaganda terörün oksijenidir diye demeç vermiş ya başbakan, gazetecilerle yaptığı toplantıda Ankara'da. Ama medyadan gelen bu haberler, başlıklar, biraz önce de bir kısmını okumaya çalıştığımız başlıklara bakınca asıl oksijensizliğin nereden kaynaklandığı net olarak söylenebilir herhalde. Bu arada bundan da belki bahsetmemiz lazım. Bu hafta sonu daha girmeden önce işte özellikle Cuma günkü, Perşembe ve Cuma günkü gazetelerde bu sınır ötesi operasyon konusu vardı hatırlarsınız. Evet. Çeşitli illüstrasyonlarla bazı gazetelerde verilmişti. İşte şuradan gelildi burası bombalanıyor falan şeklinde böyle gayet stratejik savaş kitabı şey çalışmasıymış gibi. Daha sonra yapılan açıklamada da aslında sınır otüsü operasyon diye bir şey varsa bile bunun son derece sınırlı, sınırlı oldu, açıklanması olduğu geldi. söylendi. Yani Genel hani medyanın e, silahlı kuvvetlerden daha önde gitmesi neye ve nasıl yorumlanır onu da bilemiyorum. Evet yani bunun yorumunu daha sonra da yapmaya çalışırız herhalde. Çok sayıda analiz yapmak mümkün. Ve aklı başında analiz yapmak mümkün ama insansızlaştırılıp vicdansızlaştırılan baya böyle işte bütün oksijeni alınmış portakal suları yöntemleri var gibi varmış ya onu öğrendik. Yeni taze sıkılmış portakal suyunu bir sene taze tutmak mümkünmüş meğerse ben öğrendim. Tümüyle oksijeni çekiliyormuş. O zaman taze kalıyor. Biraz koruyucu madde ilave ediliyor. Onun gibi bir haberler manşetler arasında sıkışıp kalıyoruz yani oksijenini tamamen alınmış insanı da alınmış e zaten tamamen... dil ona yönelik işte askeri e, operasyondan tutun e, işte Türkiye'nin en büyük gazetelerden bir tanesinin attığı büyük temizlik manşetine kadar tamamen ona e, yönelik yani burada hani e, bu ölen insanların iyi kötü az çok e, herkese benzer insanlar olduğu gerçeğini Kök etmeye yönelik bir. On, onların e, da ana, çaba. ana baba çocuğu olduğunu pek kale almıyor, değil mi? <gülüyor> pek. Yani bilinçli olarak bunun aksi yapılmaya çalışılıyor, hatta. Evet. Öte yandan da yani gerçekten bu Libya'daki iki şeye de iki kelimeyle bahsedelim daha fazla konuşacak zamanımız olmayacak bu, ama Libya'ya geçmeden önce KCK tutuklamaları da bir yandan Hı, devam, devam ediyor. Devam ediyor, evet. 22 kişi daha. Emniyetteki sorgulamaları altından e, gözaltına alınanlar tutuklanma talebiyle sevk edilmiş. Onu da söyleyelim. Ayrıca da bir de Mayın'la ilgili üç, bir kişinin öldüğü haberi vardı galiba değil mi bugün? Valla işte Genelkurmay'ın istesinden yapılan e, açıklamada işte dört tane bu hani tırnak içinde ölü ele geçirilen PKK'nın yanı sıra, öldürülen PKK'nın yanı sıra iki tane personel öldüğü, bir de mayınla ölen evet. e, TSK personeli var. işte Habertürk gazetesinin birinci sayfasında, e, pardon ben bir as subay çatışmada iki asker mayınla evet, öldü. Evet, ben de onu evet. bulmaya çalışıyorum. Şeyi de verelim, bu o, mahkemenin talebiyle mahkemeye giden bir aile vardı hatırlıyorsunuz, çocuklar. Onlardan 3'ü yoğun bakımdaydı. 1'i yoğun bakımda ölmüştü. Bir tanesi de hafta sonu can verdi. Orada da ölen sivillerin sayısı da 5'e çıktı. Toplam ölüm sayısı da 10 oldu bombayı saldırdı. Evet, e, Libya'ya da gelirsek işte ölen çocuğuna da Esra Eraslan. Eraslan ailesi neredeyse tümüyle ortadan kalkmış gibi görünüyor. Çok iç karartıcı bir durum öbür yandan da şeye bakacak olursak Gaddafi'nin bir et soğutma cihazında bekletilen cenazesinde kuyruk oluşturuyor. Herkes elinde fotoğraflarla fotoğraf çektirmek için kuyruktalar ve zaman zaman ben de kullanıyordum bu ve işaretini onu bile elimden almıştım. Alacak hale gelmiş yani cesedin, cenazenin üzerinde zafer işareti yaparak dolaşan oldukça şuursuz manzaralar var doğrusu. Evet, Ulusal Geçiş Konseyi bir. olarak adlandırılan Libya'daki bu, bu eski isyancı yeni muktedir herhalde. Gücün de Libya'nın artık kurtarılmış olduğunu ilan ettiğinde El Cezire'den. Evet aktaralım. iyi bir başlangıç olmadı yalnız bu yani linç ederek. E, pek iyi bir başlangıç olmadı. Oğlunu da katlettiler. Hazreti İsa'ya benzeyen çok tuhaf bir şekilde Hazreti İsa'ya benzeyen fotoğraflarıyla beraber küçük oğlunun da önce canlı sigara içerken görüldüğü. Yani o mizansen olarak mı yapıldığını anlamadım Hazreti İsa'ya benzerken benziyor derken. E hayır, görüntü öyleydi. Sonunda önce şey var, sakallı böyle. Hazreti İsa tasvirlerine benziyor yani. He, Ondan sonra bir sonraki resimde önce şeyi görüyorsunuz, sigara içiyor. Kaygılı bir halde oğlu. Arkasından da e, kocaman bir delikle boynunda, kurşun deliğiyle yatarken kanlar içinde böyle bir sakallarıyla işte görünen fotoğraflar. Bunlar hiç, hiç açıcı şeyler değil doğrusu. Kaddafi'nin yani tabii 69'dan beri hani büyük bir e, nefret kazanmış olması özellikle bu son çatışmalar isyan döneminde e, Misrat'a başta olmak üzere bazı kentlerde yapmış olduğu gibi çok büyük nefret çıktı, canım, kazanmış şey. olması ayrı bir şey ama e, hani kendisini iddia ilan eden herhangi bir Oluşumunda iyi bir başlangıç yapmak istiyorduysa eğer böyle bir linç olayını engelleyebilmişti belki gerekirdi. Birçok Sokaklar, cesetlerle dolayı. Hadid evet. Gaddafi'nin korumaları falan Gerçek da. Gerçek bir tabii. hesaplaşma yani korkunç evet. bir hesaplaşma durumda yaşanıyor orada. Bu arada da Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da doğrusu harikulade bir performans veriyor. Önce öldürüldüğü haberini Cep telefonuna gelen haberde Vav! Wow! Orada özür dileyim ben sizden. Çünkü geçen hafta siz verdiğiniz ya daha henüz öldürdüğünü bilmiyordur. Yakalandı diye belki yorumlamıştır şeklinde. Biraz safiyane bir yorum yapmıştım. <gülüyor> öyle <gülüyor> değilmiş. Ben haklı çıkmışım değil mi? Olur bazen öyle. Evet ve ondan sonra da daha da utanmazca bir tavırla CBS televizyonuna çıkmış. Ve Kaddafi'nin ölümüyle ilgili yorum ne yaptınız diyor. Kolay demiş. Sonra Bir kadın sunucuya Veni Vici Cezar'ın lafını söylüyor. Amerika Dışişleri Bakanı Clinton da hafta başında Libya'ya yaptığı ziyaretle Kaddafi'nin ölümüyle bağlantı kurmuş. Geldik, gördük, öldü diyor ve ondan sonra da kahkaha atıyor. İğrenç bir kahkaha. Allah'ım ne günlere kaldık diye düşündüm. Açık kaste. Şimdi ve burada, Açık Radyo. Bizim de Toyotamız olsa biz de çıkarız tabii onunla yola. Ama nerede? Toyotanız uzakta değil, Toyota Finans'ta. Dilediğiniz Toyotayı şimdi altı bin liraya varan indirimlerle alın. Üstelik dört yüz elli liradan başlayan taksitleri de kaçırmayın. Toyota Finans'ta herkes Toyota sahibi olacak. paraya mı ihtiyacınız var? Çok normal. Herkesin ihtiyacı olabilir. O zaman gelin yapı krediye. Mesela günde 7 liraya 7000 lira süper kredi verelim. Buyurun işte. Süper süper. Hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. Hemen gönderin. Derhal. Çünkü kredi yapı krediden alınır. Ayrıntılı bilgi kredi şimdi.com.tr'de. Süper bayramlar. Süper süper. Süper süper süper kredi. Yapı krediden. 1935'ten bugüne çaya şeklini paşa bahçe verir, çay bardağı denildiğinde akla paşa bahçe gelir. Paşa bahçe, çaya şeklini biz verdik. 15 yıllık açık radyo macerası bir kitaba dönüştü. Ansiklopedik sözlük formatında maddelerden oluşan açık kitap, açık radyonun ilgi alanlarını ve hassasiyet noktalarını ilk kez bir araya getiriyor. Açık radyo hakkında değil, açık radyo gibi bir kitap bu. Açık Kitap tüm kitap evlerinde ve açık radyoda. 0212 343 4040. Çocuklarımız ormanları sadece televizyonda görmesin diye Türkiye'yi ağaçlandırıyoruz. Tema Vakfı'yla Çevre ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşen 81 ilde 81 orman projesiyle geleceğimize yatırım yapıyoruz. Türkiye İş Bankası. FSP San Blues Festival 22 başlıyor. Lucky Peterson, Rick Estrin and the Night Cats ve John Mooney tam 20 şehir gezip 24 konser veriyor. Blues'un ustaları 23 Eylül 29 Ekim tarihleri arasında ayağınıza kadar geliyor. Biletler biletikse. Ayrıntılı bilgi facebook.com/bluesfestival'de. 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonunda buluşmak üzere. Organizasyon pozitif. Nerede o eşki bayramlar? İş Bankası'nda. İş Bankası geleneksel bayram kredisi. Cazip faizler 60 aya varan vadelerle 31 liraya kadar kredi. Cepten hemen başvurmak için nakit yazıp TC kimlik numaranızı, istediğiniz kredi tutarını ve aylık gelirinizi aralarında boşluk bırakarak 4402'ye gönderin. Cevabı hemen cebinize gelsin. İhtiyacınız olduğunda krediniz İş Bankası'nda. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. <Gülüyor> Reklamlar bitti. Dünyada askeri giderlere yapılan harcamalar, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımlardan 12 kat daha fazla. Açık Radyo. Söz uçar. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet tam anlamıyla bir kayayla sert bir yer arasında sıkışmış kalmış vaziyetteyiz evet. bu da, depreminde üzerine şeyde sağ, yani kurmayın saldırıları da tüm gücüyle devam ederken. Bilmiyoruz nedir, ne düşünüyorsunuz türküler hakkında? Yani e, bir kere gerçekten e, çok kötü günler yaşıyoruz tekrar kötü günler yaşıyoruz. E, yani e, Türkiye e, iki şey e, hep yaşanmasına bilin mer yaşanmasına karşın tekrarlanırdı. Birincisi Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ve on binlerce kişinin bu depremlerde öldüğü, sanıyorum 80 yılda 100 bine yakın plan insan ölmüş depremlerde Türkiye'de. O da böylesine yakın rakamlar veriliyor. Deprem ülkesi ve deprem. Net bir rakam verilemiyor mu? Yani rakamlar var da işte herhalde 1939 Erzincan depremini, o, o yılın o günlerin koşulları altında e, tam bilindiğini zannetmiyorum yani evet. e, o gün Türkiye'de bu rakamların e, hangi rakamımız doğru yani mesela Gölcük depreminde e, resmi rakam 19 bin küsür ama gayri resmi rakam 40 bin ben o tarihte 30 Küsur bin hatırlıyorum The Observer gazetesinde mesela görmüştüm 13 bin verilirken Türkiye'de 1999 Gölcük depreminde Marmara depreminde en azından bir gazetede yabancı gazetede uluslararası gazetede 30 küsur bin 32 bin galiba verildiğini hatırlıyorum. Bilmiyorum şimdi hala 13-14 mi kaldı yoksa 17 bine kadar çıkarttılar mı sonra bilmiyorum Vallahi yani e, bizim e, ölüm istatistiklerimiz e, güçlü yani ölüm rakamlarımız çok güçlü kanlı bir ülkeyiz e, sürekli e, ölümler e, var deprem ne olur e, on binlerce kişi e, depremlerde ölür ve biz onu e, unuturuz bu e, bu bilinç yukarı farkındalık bir türlü e, e, oluşamaz bir türlü e, aynı şey e, diğer bir sorun da Kürt sorununda da yani Kürt sorununda da 10 bin 20'ye yakın isyan var e, ve burada 10 binlerce yüz binlerce insanın öldüğü iddia edilmiştir e, ve bu bilinmezdi değil mi son yıllarda da Türkiye'nin böyle sanki deprem ülkesi olduğu bir Kürt sorunu yaşadığı Kürt isyanlarını insanlar yeni öğreniyorlar. 1921'den 38'e kadar işte 16-17 isyan oldu. Bunlarda kaç kişinin olduğunu da bilmiyoruz. Türkiye'de bir Şehzait isyanında, Ersim isyanında ya da bu 16-17 isyanda kaç Kürt öldü, kaç Türk güvenlik görevlisi askeri öldü, buralarda ne oldu? Bu rakamlar da bizde farkındalık için hep bilinmezdi. Son yıllara kadar, e, felaketler yaşanana kadar. Yani biz PKK ile olan e, süreci, e, dışmalı, savaşlı dönemi, 40 bin diye yuvarlıyoruz. Evet. E, Erken canında 30 bin kişi öldü diyoruz. Gölcük'te işte resmi rakamlar, gayri resmi rakamlar, yabancı kaynaklar. Yabancı kaynaklara bakarsanız İngiliz belgelerinde e, 1921 ile 1938 arasında kaynaklar. E, e, i̇syanlarda isyanlarda e, binlerce, milyona varan rakamlar telaffuz ediliyor. E, sadece Türk askerinin bu isyanlarda e, öldüğü eee İngiliz kaynaklarında Ama bizim ne kadar? Yani, De, inci, 50, bin. 50 bin. Evet. Yani işte bütün Sakarya, Dumlupınar Birinci İnönü, 2. İnönü Kurtuluş Savaşı diye nitelendirilen savaşlardaki şehit sayısı 5000. Evet. Kürt isyanlarında... Ama bu, hani, bu İngiliz kaynakları söylüyor bunu. Biz ama bil, bunu bilmiyoruz. Bizim kurmay, Harp Daire'miz, bizim e, tarihimiz, Kürt Kurumu'muz, devletimizin arşivleri, e, Dersim isyanında kaç Kürt'ün e, öldüğü, e, kaç askerin öldüğü... Tek Dersim'i ver. Yani şey Şesayet, bunlarınca 17 tane isyan. Şimdi biz aynı şekilde... 50 bin kişiye yakın insan öldürülmüştür deyip geçiyoruz 1984'ten bu yana evet yani, burada tabi yani çok belki de göze çarpmayan ama önemli bir nokta daha var o da işte Türk Tarih Kurumu genel kurma arşivleri vesaire vermiyorla bir resmi rakamlar ama medyanın da bu konuda tam bir yani. Uygun adım yürüdüğü de Rahatlıkla söylenebilir o, o Medyadan da herhangi bir sağlıklı Rakama ve analize ulaşmak Mümkün olmadığı için ikisi birbirini tamamlıyorlar tabii. Zaten e, Böyle bir e, devlette de Uygun bir medyada e, evet. yaratılmış Farkındalık yaratmayan Bilince çıkartmayan Yoksa düşünebiliyor musunuz Siz fayın üstüne donanma kuruyorsunuz evet. e, Merkezine Evet, payın üstüne Türk özel teşebbüsü, piyasacı, her şeyi rasyonelden Türk özel sektörü sanayisini kuruyor. Evet. Yani, TSK geliyor, muhteşem ordunuz. Payın üstüne donanmayı kuruyor, hem de gözüne mi göze koyuyor yani? Yanında fabrikalar. Ee, yani sanayisiz devlet, devlet planlama teşkilatı orada münhasısto yoğunlaşmayı imarı izin veriyor. Fayın üstüne petrokimya tehditleri kuruyorsunuz. Hı. Otomobil fabrikaları kuruyorsunuz. Evet. Donanmayı kuruyorsunuz. Ee, nüfuzunuzun e, üçte birlik bölümünü orada yaşamaya teşvik ediyorsunuz. Yani e, bu bilinen ama bilince çıkartılmayan, farkında atılmayan ee, bir konu e, şimdi ikinci beş yıllık planda e, rivayet edilir e, bunu bir takım uzmanlar fayın üstüne sanayi kurulmaz diye o zamanki yüksek planlama kuruluna getirirler ama e, bu e, limanlara yakınlığı nedeniyle hem özel sektör hem o zamanki hükümet devlet tarafından göz ardı edilir. Hani her şeyinde mükemmel bir ordumuz da donanmayı gözüne koyuyor yani kurduğu yerde donanma evet. <gülüyor> merkez üstü yani e, nereden bakarsanız bak yani bir Erzincan depremi ki e, depremlerle isyanlar arasında da böyle yani 39'dur öbürü 38'dir daha isyanla deprem iç içe geçmiştir o bölgeden. Biz dersin isyanında e, akan nehirlerin kanla akttığını. Daha sonra öykülerden dinliyoruz. Depremde e, yer altında, göçük altında kalan insanlara aylarca ulaşılmadığını biliyoruz. 1939 yılının koşullarını düşünün. İkinci Dünya Savaşı başlamış. Çok sert bir kış yaşanıyor. Yani aylar sonra e, enkazlara ulaşıldı. Dolayısıyla bu tür e, rakamlar hep böyle yuvarlanan rakamdır bu rakamlar e, devletimiz medyamızla e, birlikte ince bir türlü getirilemez yoksa e, bunlar bilince farkındalık yaratır özüm üretilir çünkü konu konuşulur işte 99 depreminden sonra takım insanlar Türkiye deprem ülkesiymiş e, işte bir, 40 bin kişi ölünce bir kürt sorunu vardır e, şimdi bu ne depremler yeni ne bu isyanlar, bu çatışmalar, bu savaş yeni. Ve bir de tabii şey de aklıma geldi pardon son olarak bir kez daha keseyim sözünüzü. Estağfurullah ya. Şey tabii Türkiye'de Enerji Bakanı'nın da açıklamalarından da bildiğimiz bütün hükümetlerin aslında bildiğimiz kadarıyla da başta Akkuyu olmak üzere ee, nükleer tesislerinde gene deprem fay hatları üzerinde aktif fay hatları üzerinde kurulması planlanıyor ve buna da kimse de sormuyor da böyle mi düşünüyorsunuz fayya deprem olursa ne olacak filan diye. Ee, Vallahi yani neresinden bakarsanız e, bu şey deprem ülkesi e, olmaya ...olan bir ülkenin... E, ...tam tersi... E, ...siyasetler... ...programlar izlediğini... E, ...görüyorsunuz... ...dayanıklı yani, yaparız diyorlar... ...dayanıklı yaparız diyor... ...yani bir ilçeyi hatırlamıyorum... ...Ege'de bir ilçe... işte ...şehir genişliyor... ...yeni bir imar planı yapılıyor... ...99 depreminden sonra görülüyor ki... Bu ...imar planı yapıldığı yerden fay geçiyor... E, e tabi o kadar imar planı yapılmış, mutraf yapılmış, spekülastörler hazır, arsalar alınmış. E, haritadan hayatını değiştiriyorlar. Yani böyle bir garabet bir durumumuz var. Şimdi aynı yerde 35 yıl önce deprem olmuş değil mi? Çaldıran, muradiye. Evet. Yani. Aynı yerde ve aynı büyüklükte. Aynı büyüklükte olmuş. E, i̇şte Van Gölü'ndeki hareketliliği e, biliyoruz değil mi? Evet. Yani Van Gölü suların yükselmesi. Yükseliyor. Evet. O bölgede e, bir de volkanik pozisyon olduğu e, yani 1800'lerde bile e, şey olmuş. Bir volkanik Nemrut şeyi var. Demek ki bir ciddi hareketlik var yerin altında. E, ama bunlar hiçbir şekilde e, üniversitenin kurulduğu yere bakalım. Ee, ülkenin en önemli şeyidir e, devlet organlarından biridir Merkez Bankası Merkez Bankası e, zamanında yanlış anımsamıyorsam 12 Eylül Eylül'ün emriyle e, Van Gölü'nün kenarına tesisler kurdu hmm. ee, bu tesisler tabi sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalbiler ve sonra sanıyorum üniversiteye falan devredildi yani e, yani işte Darbeci generaller emreder, merkezimiz tesis yapar. Ee, bu konuda şey de çok ilginçti değil mi? Dünkü radikal evet. gazetesinde de tam da bu konu buna benzer bir konu vardı yani Van Gölü kıyısındaki Altı Mahalle işte bu suların yükselici gibi bir tehlike karşısında bu gerekçeyle afet bölgesi ilan edilip boşaltılmış. ...ama boşalan yerlere de... ...devlet hastanesi, ilk öğretim okulu... ...ve devlet lojmanları yapılmış... Evet. ...denizcilik işletmesi... ...sağlık ocağı, maliye lojmanı... ...SSK, askeri lojman... ...Mahmetçik, ilk öğretim okulu... filan yapılmış... ...peki... E, ya, ...ya yükselme şeyi doğru değil... ...bu, bu haberi nasıl yorumlayacağız... ...yani eğer... Gölü'nün suları yükselmesi... ...tehlikesi doğru değilse... ...bu konudaki raporlar... O zaman evet. devlette büyük bir rant vatandaşın elinden boyamasına bile izin vermedikleri binalarla boşaltırdıkları mahallelere kendileri şeyler yapıyor. O zaman bir sahtekarlık var. Yok eğer daha da vahimse devlet sahtekarlık yapar mı diye düşünürseniz o zaman da bayağı. ...kendi lojmanlarını da yükselen rahat teslim ediyor gibi bir sonuç çıkıyor. İkisinden de bir, bir şeye varamadım ben. Bu deprem gelince... Valla ben de dünden beri merak ettiğim süren biri o. Yani bu Radikal'in Denker manşeti sonrasında o mahalleler, o Van Gölü kenarındaki o durum... Depremden sonra nasıl e, bir şey seyretti? Orada hasar e, durumları nedir? Yani birinin gidip oradaki, e, tabii e, can alıcı bölgenin dışında e, oraya bakmasında e, fayda var. Ve gerçekten garabet Yani gelip e, insanları boşaltıyorsunuz. boşalttığınız yükselecek, sular altında kalacak diye altı mahalleyi boşaltıyorsunuz. Sonra oraya e, devlet e, binalarını yerine getiriyorsunuz yani akıl yani tatakarlık yoksa ya ve sonradan bu rapor geçersizdi diyebiliyorsunuz ama Türkiye'de yani böyle şeyler koskoca sanayinizi, donanmanızı, nüfus yoğunluğunuzu, turizminizi aktardığımız bölgede e, yıllarca dikkat etmediğiniz e, bir işte 17 Ağustos depremiyle bu işleri öte e, görmezden geldiğiniz e, aşker şekilde ortaya çıktı. E, yani hangi e, şeye baktığınızda rapora baksanız değerlendirmeye baksanız buraya böyle şey kurulması hele böyle kurulması e, e, akıl dışı bir durum ama e, bizde yani e, evet. farkındalık meselesi e, yaratılmayan e, bu bilinmezlikleri bilinenleri bilinmez e, kılan bir konudur meselesi. Ee, bizim okullarımızda e, bu konuya ilişkin... E, ben şöyle bir şey, ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu Onu, onu şeyden sonra fark ettim. da i̇şte Ağustos e, depreminden sonra. Şimdi ben depremler konusunda kendim büyük sahip olduğumu fark ettim çevreme göre. Acaba bu neden diye düşünürken çok ilginç bir... Şey. Yaklaşık şöyle bir, e, bir belli bir süre Türkiye'de liselerde jeoloji dersi okutulmuş. Hmm. Ben de jeoloji dersi alan en son kuşağım. Baktım sonra kaldırılmış bu jeoloji dersi. Artık düzgün görünmedi. 1977'den sonra kaldırılmış. Yani 77'den sonra gelen bir seçmeli bir ders okumuşuz jeoloji dersi. Yani bu bir şeyler bilinince olur. Ama bakın 17 Ağustos depremine kadar sanki Türkiye bunca deprem olmamışçasına bir hayat sürüyor. E, askerler donasını kuruyor özel sektör sanayisini kuruyor devlet orada yoğunlaşmayı teşvik ediyor e, hiç, ama bu kadar işte insan öldükten sonra e, ondan çıkarılmış e, ciddi ders olduğunu görsek Türkiye'nin bütün e, bu fay hatlarında gidip de, gidip de e, üniversiteyi kurmazsınız i̇şte başka e, imar 7 katlı binalara izin vermezsiniz bu tür e, sonuçta gerçekten e, birkaç gündür devam eden o para harekatı e, dediğimiz kendi topraklarımızda ve biraz da kendi topraklarımızın dışında devam ettiği söylenen e, savaş e, ki <gülüyor> yani böyle baktığınızda 27. harekatmış sanıyorum 26 ya da 27. E, o ilk harekattan bu yana da yani PKK e, Eruf baskınından bu yana devam eden çatışmalardı ki sanırım ilk e, harekat 87'lerde filan oluyor. 10 tane e, kumay başkanına 27 harekat düşüyor. Evet. Bu süreç içerisinde 10 tane kumay başkanı değişmiş. Özel dahil olmak üzere. Şimdi e, ve bu çatışmalar bu savaşlarda ne kadar bomba biz mesela... Kaç merkez harcandı Kaç top kullanıldı Kaç bomba atıldı Ölüm sayılarının Bunlara Haydanan e, silahların e, miktarı, Onların değerleri Binyarlarca dolar Konusunda da diyoruz ki işte 1984'te yes bu yana 300 ila 400 milyar dolar e, Silaha para harcandı 40-50 bin kişi ölmüştür Depremlerde de bir 100 kişi ölmüştür <gülüyor> evet. Dersimi bilmeyiz Şehz Zahit'te bilmeyiz Olmuştur i̇şte, Binlerce insan ölmüştür Çaylar kırmızı artmıştır Mehirler kırmızı artmıştır Derelerde insan cesetleri de onlar Şimdi gerçekten e, e, bir, Bilinen bir takım şeyleri bilmiyoruz Bunda tabi ki medyamız var Bunda duyarlı değil Bu depremden sonra 99'dan sonra depreme karşı bir şey bulmaya çalışıldı. Ee, sivil toplum unsurları, mesleki örgütler bu konuda çok ciddi çaba harcadılar. Harcımaya da devam ediyorlar. Tabii ki bu e, devlette e, bir şey getirdi. Ama bakın, e, gidiyoruz. bırakın depremi, biz de yılda durup dururken göçen bina sayılarına bakalım. İşte deprem etkisi olmayan. Hatırlayın. Unutuyoruz bunları. Konya'da böyle 10 katlı bina çöktüydü. Evet, zümrüt öp etmemi. Zümrüt kafamı. Evet. Böyle çok bir insan öldü. Sonra bir yine unuttum şimdi aklımdan. Öğrenci yurdu. Evet. Yani bizim sismik şeye bağlı olmaksızın çöken yılda ve onun enkazında kalan Yine onlarca insanımız var. Evet. Yani e, e, bir taraftan e, gerçekten e, yukarıda demektedir. Ben e, savaş ondan sonra bir taraftan e, yerin üstü e, gerçekten deprem e, bütün bunları e, Cumhuriyet tarihin içerisine koyduğunuzda medyasıyla ordusuyla yine <gülüyor> e, siyaset kurumlarıyla e, bu e, meseleler artık e, yatsınamaz bir şekilde e, bir gerçeklikle karşı karşıya kalınıyor depremde Kürt sorunu da artık biliniyor e, ama e, sanıyorum bu e, son şeyde konuşurken Silvan olaylarından sonra ee, yani filban olaylarında da 16 kişi falan öldürüldü Silmak ki PKK baskınında ama son şeyden sonra bir sanki din olmuşçasına e, işte bitireceğiz temizleyeceğiz manşetleriyle e, ortaya çıktı ve Türkiye iki tarafta adeta savaşı seçti Değil mi? açılım, konuşma, görüşme e, müzakere e, sorunun çözümünü ilişkin parlamentonun Asal bir zemin olarak Kullanılması bir tarafa bırakıldı kanlı bir seansa Geçildi Yürüyor mu? Sivil toplum örgütleri Bu konuda yürüyüş yapacaklarmış Teröre karşı Yani Onlar Toplumdan Türk işine kadar Bu sivil toplum 24 sivil toplum örgütünün ki barış için Temelde ee, bunu e, başat koyan ve çözümün kansız çözümler için daha önceden e, bu tür e, girişimlerde bulunmaları istilir ve tema, e, bakıyorsun tek bayrak altında e, terörle karşı miting düzenlemek e, ne kadar sivil bir tavır e, o da düşünmesi e, gereken biri ama yani ne depremlerde ne de bu kukur sorununda e, işte, medyanın e, tavrını e, herhalde birada böyle bir medyayla yüzleşen e, ender ülkelerden e, ...biriyiz. Yani çok kanunla kurulmuş olan sivil toplum örgütleri de var tabii o saydıklarınızın arasında. Tabii resimle. canım yani vergi alıyor adam sivil toplum örgütüyüm diyor. Evet. Böyle sivil toplum örgütü ne olur? Ondan sonra yani e, ...dolayısıyla... Yani gerçekten e, neresinden bakarsak oradan e, şey dökülüyor. E, Ama bütün bunlara rağmen de işte e, zaman zaman e, Ahmet Altan'ın ve başka yazarların da yazmış olduğu gibi e, güçlü bir e, tabandan yükselen bir testle protesto edilerek ancak ve hem Kürtlerin hem de Türklerin bir arada bulunacağı bir ortak. Barış yönünde Kuvvetli bir ses çıkartmakla Ancak söz konusu olabilir Diye düşünmüyor değil insan yine de. evet, Yani açıkçası ben, ben, Yani sizi de Radyoda da konuştuk ee, Yani ta e, e, Monika Elbrü referandumundan Adından e, Şeye kadar Silvan olaylarına kadar Gerilim artarak devam edildi Silvandan sonra yine yaptığımız değerlendirmelerde, kanlı bir seansa, kanlı bir döneme girmek üzere bir yandan anayasa var yapılacak, demokrasi için çözüm vesaire. Bu konuda bir inisiyatif geliştirmek gerekir. Yani bu bunun için kullanılabilecek tüm enerji bu alana sevk edilmeli. Yoksa yeni bir kanlı seansa giriyoruz diye birlikte yaptığımız üçümüzün yaptığı toplantılarda başka arkadaşlarla başka yazan kişilerle buna dikkat çektik. Yani ben böyle el, el, ölen 50.000 kişiyi temsil edecek dağlara insanlar yürüsün. Yani ya sadece İstanbul'da değil yürüyüş. Yarbayırda olsun ve batıdan doğuya olsun. E, gerekirse insan sivil toplum imroz ile Kandil'le görüsün, Arifeden önce eee e, planlansın. Diye önerilerini de hatta kendi Radyoda da paylaştık Bunu hep gündeme getirdik Kürt ve Türk aydınları ee, Şimdi bir kanlı seansında bir hesaplaşma şeyini Bildi ee, Bundan da birkaç bin kişi ölecek Yani bu göze alındı Öyle gözüküyor ee, Ama açıkçası Deprem olduğunda Yerin altından gelen şiddetin Etkisiyle çöktüğünde Orada etnik farklılık mı var her koşanlar arasında bir farklılık mı var? Olaylı e çatışmalarda Dolayısıyla da ölenlerin yani şehit olarak ölenlerin içinde de tabii gür gençleri de var zaten. Tabii. Yarısı öyle Hı. değil mi? Evet. Dolayısıyla e, yani gerçekten e, bu insiyetin gelişmesi lazım. Ee, sivil toplum demek e, Türkiye Odalar Birliği, Borsalar Birliği filan gibi örgütlerle e, Evet, kitlelerin kendisini bir örgütlemesi kadınlar, gerekiyor herhalde yani. Evet, yoksa e, böyle elit yarı resmi sivil toplum kuruluşlarıyla çok kolay olmayabilir. Ama işte milyonların meydana çıkmasından bahsediyordu Ahmet Altan da. Siz milyonlar halinde meydanlara çıkarsanız Ölüm sizden korkar Çocukları kurtarırsınız diye bitiyordur Bir yazısı ee, Dünkü Bu tarafta Evet yani Şu andaki e, Barışı yani güçlerin e, En önemlisi bir araya gelmektir Kuvveti odur yani Güçlü bir sesi yükseltmektir Onun dışında ee, hani kadar tabii ki e, Kürt siyaseti üzerinde ve iktidar üzerinde e, etkilerini sürdürmek. E, tabii ki bir taraftan yani işte anayasa çalışmaları e, komisyon deseler bunların olması e, yani olay eski e, eski dünyada değiliz e, yani eski Türkiye'de değiliz e, alınan bir takım mesafeler var. Bu çatışmalı kanlı sürecin içinde bile bu anlam e, ilerlenen e, konum reddedilmez bir gerçektir. Bunun e, üzerine gidip tabii ki böyle bir çatışmalı süreçte e, anayasa yapmak ve sorunu temel sorun anayasa yapmakta bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaktır en temel birinci yaklaşımlardan biri. Bu anlamda zorlu bir şey, e, morali. E, yani bu, bu coğrafyada her gün moraller bozulabiliyor. İşte bir gün deprem oluyor, bir gün savaş oluyor, öbür gün e, bulaşıcı hastalık olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. E, onun için dik durmamız gerekiyor. Yoksa şey düşünün yani bu ülkede 1970 yılında satırla bir e, il merkezinde 200 kişiyi doğradılar ve bu insanlar doğrayanlar yaşıyor. Ve hesabı da sorulmadı. Sorulmadı. Evet Peki. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Ali Bilge ile ekonomi politik. Evet çıkacağız ama araya. Çıkmadan önce bu Vandaki depremle ilgili yardım etmek isteyebilecek veya bir şeyler yapmak isteyebilecek herkes için tüm bu nasıl bunun yapılabileceği bilgisini bir araya getiren bir web sitesi kurulmuş yine onun bilgisini de verelim e, yalnız değilsinvan.wordpress.com adresinde e, tüm bunlar bir arada bulunabilir yalnız evet şimdi bir ara vereceğiz arkasından da yeni yayın dönemimizin küçük bir tanıtımı programına yer vereceğiz Mahirle beraber açık gazet.